Elhamdülillah. Yıl boyu bize ziyarete gelenler vardı Turgay abi. Bize gelenlere, biz de iade ziyaretlere gittik yazın. Yalnız gittiğimizde Abdurrahim abi çok ilginç bir olay yaşadık. Şehirleri gezdik, gezdik, gezdik. Bir gün orada, bir gün orada, bir gün orada. En son abi Bursa'ya gittik. Bursa'da da Risale-i okuyan abiler var Muhammed Emin. Aradılar bizi. Dediler ki ya illa akşam çaya gelin dediler. Gençlerini de topladık dediler. Onlar da hizmet ediyorlar orada. Allah razı olsun. Neyse gittik böyle abilerin yanına. Ben gittiğimde böyle iri jene bir çocuk vardı. Çocuk da diyormuş ki ya Mehmet Yıldız mı gelecek? E, Mehmet Yıldız gelecek ne oldu? Benim Mehmet Yıldız'da hesabım var diyormuş harcan çocuk. Oturmuş beni bekliyor çocuk. Neyse oturduk içeri, hoşbeş sarıldık ettik. Çocuk böyle bir içli sarıldı Onur. Çocuk bırakmadı böyle. Birader ne oldu dedim. Beni tanıdın mı dedi Kemal. Tanıyamadım dedim. Telefondan birisini aradı Muhammed Eren. Bana verdi telefonu birisiyle konuştum. Ya konuştuğum adamı tanıyorum. Konuştuğum adam ben İzmir'deyken Küçük Park diye bir yer var İzmir'de. Yani haramın bel göbeği. Bildiğin gibi değil. Bel göbeği ne demek lan bel <gülüyor> Haramın bel ya bildiğin gibi değil. Bir alsan Amsterdam. Benim doğru da arkadaşlar var böyle içki içen başka bir şey var. Ben de gidiyorum oraya sondaj yapıyorum Muhammed. Gidiyorum Allah kitap peygamberi anlatıyorum. Bir gün gittiğim evlerin birinde bir çocuk vardı. Çocuk böyle benden haşim, rahatsız oldu biraz. Ama ben çocuğun kalbini kırmadan devam ettim, susmadım yani. Allah, kitap, al, peygamber, China'da niye geldik, geliş amacı nedir anlattım. Ben anlattıktan sonra Ercan, çocuk evde tartışmış diğer ya. Demiş ki lan bu hocayı niye çağırıyorsunuz yani bu herife? Mis gibi içki mi içecektim yani bu adamı mı bekleyeceğim şimdi iş geçmek için diye tartışmış. O çocuk, o çocukmuş, İslam'a hayatını vakfetmiş. Çocuğu tanıyamadım abi. böyle mis gibi giyimli, gömlekli, pantolonlu Kütahya'dan gelmiş bir vakıf kardeşler. O çocuk beni evde kovmaya çalışıp, işte gitsin de bir rahatça içkim için diye bekleyen çocuk, hayatını vakfeden bir çocuk olmuş. Bizim tabii tüyler diken diken, adam bunu anlatıyor ama adamın da tüyler gitti, çat diye bir de burunda böyle fokur fokur kan atmaya başladı çocuğun. O kadar etkilendi. Çocuk da elhamdülillah. Bizim de tüyler diken, diken Çocuğu tanıyamadım. Meğer telefona verdiği adam da ortak arkadaşımız. Onların evinde sondaj yapıyordum çocuğa. Şimdi sondajla diye düşünen yoktu yani. Allah bir daha pekabeyi anlatıyordu işte. Sondaj diyoruz yani ona. Abi bu, bunun gibi çok vaka karşılaştık. Elhamdülillah. Yani bu kadar insanlara ulaşıldığını görmek bizi çok mutlu etti. Ve aklıma şu satırlar geldi Muhammed Emin. Aziz ve muhterem kardeşim. İslam'ın her derdine razı olduğunu söylüyorsun. Bu müjdenle bize aşk ve şevk veriyorsun. O halde dinle. Vazifen dikenler arasında güller toplayacaksın. Ayağın çıplaktır batacak. Elin çıplaktır kanayacak. Buna sevineceksin. Filavun kucağında büyüyen çocuk musalları safını alacaksın. Aldığın için dövecekler. ...konuştuğun için zindana atacaklar... ...sevineceksin... ...çöllere sürülsen... ...kanınla ağaç yetiştireceksin... ...kutuplara sürülsen... ...ısınla sebze yetiştireceksin... ...yeşilliği sevmeyen olacak... ...yakacaklar... ...yıkacaklar... ...sen bunu sabırla seyredeceksin... ...karanlık zindanlara sokarlarsa ışık... ...paslı vicdanları görürsen ümit... İmkansız kalplere rastlarsan, nur vereceksin. Sen verdiğin için suç, sen getirdiğin için ceza, sen konuştuğun için mahkum olacaksın ve buna şükredeceksin. Anadan, yardan, serden ayrılacaksın. Candan, gönülden Kur'an'a sarılacaksın. Damlayken deniz, nefesken tayfun olacaksın. Derdini yazmak için derini kağıt kanını mürekkep edeceksin. Kimseyle görüştürmezlerse mecnun olup çöllere düşeceksin. Leyla arar gibi nur arayanları bulacaksın, bulamazsan üzülmeyeceksin. Makamlar, servetler verilirse de nefsini unutmayacaksın. Yalan, iftira Çamur, fırtına tutulursan, hissiyatını terk edeceksin. Önüne demirden setler koyarlarsa, dişinle deleceksin. Dağları toptan oymak gerekirse, iğneyle uyacaksın. Unutma, nerede olursan ol, küfrün ve cehlin tam temelini çürüteceksin. Bir gün, Kur'an etrafındaki surların yıkıldığını görürsen, hemen kemiklerini taş, Etlerini harç, kanından su edeceksin. Bu mektubu ukayana, Mesnevi'yi okuyan Yunus Emre gibi uzun olmuş. Onun, ete kemiğe büründüm, Yunus gibi göründüm dediği gibi, sen de ne lüzum vardı bu kadar uzunca saymaya, kısaca Kur'an talebesi olacaksın deseydin ya, diyeceksin. Haklısın, zira İslam yoluna giren bilir ki, bu yol kıldanınca kılıçtan keskin bir, her kişinin değil, her kişinin yoludur. Seni bütün ruhu canında kucaklar, gözlerinden öper, dualardan mukabele eder, Allah'ın rızası ailesinde buluşmak üzere mektubuna son verirken, dalalete düşen din kardeşlerimizin kısa bir zamanda sizin gibi hidayet ermelerini Cenab-ı Vacibi Vücut Hazretleri Allah'tan Niyaz edelim diyor Zübeyir Gündüzar.